Demişler ki namazın daha sonraki rekatlara bir imama uyulacağı zaman örneğin ilk rekata yetişemezsek ikinci rekatta yetiştiğimiz takdirde tamamlayamadığımız rekatları nasıl tamamlayacağız? Hocamız bir tarif ederlerse bizi mutlu ederler demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Burada genel kural şudur. Hangi rekatı kaçırmışsak İmam selam verdikten sonra biz ayağa kalkarız ve o kaçırdığımız rekatı kılarız. Eğer ikinci rekata yetişmiş isek hangi rekatı kaçırdık? Birinci, Birinci rekatı. rekatı. Birinci rekatı nasıl başlıyor, başlıyorduk? Sübhaneke okuyorduk tekbirden sonra. Hı hı. Eûzü Besmele okuyorduk. Fatiha okuyorduk. Sonra Zamm-ı Sure okuyorduk. E bu şekilde kaçırdığımız rekatı tamamlarız. Eğer kaçırdığımız rekat Diyelim ki biz ikinci rekata değil de üçüncü rekata yetişmiş isek kaç rekat kılmadık? İki rekat kılmadık. Ee, birinci, ikinci rekatta ne yapmamız gerekiyordu? Ee, şayet Münferi'den kılmış olsaydık. Ee, Eûzü Besmele birinci rekatta ondan sonra Fatiha, Fatiha suresi, Zamm-ı, Zammı sure. sure. Ayağa kalktığımız zaman da Bismillahirrahmanirrahim deyip ondan sonra Fatiha ve zamm sure okuyorduk. Aynen imam selam verdikten sonra böyle yapıyoruz. Şayet biz dördüncü rekata yetişmiş isek kaç rekat kaçırdık? Üç rekat kaçırdık. O zaman yine birinci, ikinci rekatlarda ne okuyorsak, üçüncü rekatta ne okuyorsak aynısını yapıyoruz. Diyelim ki dördüncü rekata yetiştik. İmam selam verdikten sonra biz ayağa kalkıyoruz. Hı hı. İmamla kıldığımız ilk rekat. Ondan sonra bir rekat daha kılıyoruz. Bu kıldığımız rekatta e, Subhaneke'yi okuduktan sonra Eûz-ü Besmele, Fatiha ve zamm Sure okuyup oturuyoruz. Evet hocam. E, şimdi iki rekat daha kılmamız gerekiyor. E, hangi rekatları kılmamız gerekiyor? Kaçırdığımız rekatlar? İki ve üçtü. Hı hı. İkinci rekatta biz Fatiha ve zamm Sure okuyacağımıza göre ayağa kalktığımız zaman da Fatiha ve zamm Sure okuyoruz. O rekatı da tamamladıktan sonra kaçırdığımız son rekat üçüncü rekatta üçüncü rekatta da sadece Fatiha okunur. Zammusure okunmaz. Besmele çekerek Fatiha'yı okuyoruz.